Rablerinin huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen Allah diyecek ki nasıl şu dirilmek gerçek değil miymiş Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diyecekler Allah öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı diyecek